5 Nisan 2018 günlerden perşembe saatler 11.94.9 açık radyodasınız. Ben Utku Zırı, teknik masada Selahattin Çolak bu haftanın yeşil bültenini sizlere bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir ediyoruz. Değerli dinleyenler. Açık Radyo Şahane bir dinleyici destek haftasından çıktı. Geçen hafta o yüzden yapmadık Yeşil Bülten'i. Dokuz günlük inanılmaz bir serüvendi ve gerçekten motive edici de bir serüven oldu. Herkes için belki bütün programcılar için de aynı şekilde Açık Radyo'nun bu her sene yaptığı önemli hadiseyi bir kez daha buradan da Yeşil Bülten'den de anmış olalım. Açık radyoya desteğin önemi büyük. Açık radyoya, açık radyoyu bir arada tutan, ayakta tutan bu dayanışma ruhu e, gerçekten herkesi motive ediyor. Herkese iyi geliyor diye düşünüyorum. Biz de bu vesileyle destekçimiz Firdevs Esertürk diye teşekkür edelim. Bir kez daha programın başında adını duymuştunuz kendisinin. Bu haftanın yeşil bülteni biraz... E, bir ilginç taraftan başlayacak. Az önce ekonomi ekolojide e, işin finans boyutu e, ve işin politik boyutu çok e, güzel örneklerle anlatıldı diye düşünüyorum. E, Mühtem sağlam konuklarıydı. Mehveş Evin ve Pelin Cengiz'in ve şu açılış meselesi e, neden Mersin'de değil Ankara'da oldu, sarayda, başkanlık sarayında oldu konulu bir yazısı vardı gazete duvarda. E, konuklarının Mehveş ve Pelin'in e, orada önemli tespitlerle Yeah. ... E, ...konu ele alındı diye düşünüyorum. Aynı zamanda... E, ...Açık Gazete Sekmesinde... ...Açık Radyo e, internet Sitesi'nin... ...Açık Gazete Sekmesinde... E, ...bir günlük tutuluyor. E, Vakanüvis Öme e, imzasıyla. Eminim takip ediyorsunuzdur pek çoğunuz. Eğer etmiyorsanız da... E, ...bir bakın mutlaka. E, Açık Radyo internet Sitesi'nde... ...AçıkRadyo.com.tr'de... ...Açık Gazete Sekmesinde bulabilirsiniz. 4 Nisan 2018 gününe... ...Vakanüvis Öme'nin düştüğü... ...notu da e, bir tekrar analım istiyorum... ...Belirsizlikler yumağı mı, devrim günü mü... ...başlıklı bir e, not bu... ...Mersin'de yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin... ...temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la... ...Rusya Devlet Başkanı Putin'in... ...Ankara'dan sanal olarak katıldığı bir törenle atıldı... ...Akkuyu projesinin... Temelinin neden liderler tarafından bizzat inşaat yerinde değil de 500 kilometre uzaklıktaki Ankara'dan video konferans yoluyla atıldığı, yerinin güvenli olduğu yani aktif fay hatlarına yakınlığı dolayısıyla deprem riski bulunup bulunmadığı, kıyısına inşa edileceği Akdeniz suları sıcaklığının verimlilik, ek maliyet ve ek risk sorunları bulunup bulunmadığı gibi pek çok kıymetli e, soruya, e, bolca hatta soruya diyelim, ulaşmak mümkün 16 maddelik bir döküm var ee, çok fazla soru işaretiyle başladı ee, akü nükleer santral projesi ve öyle de devam ediyor ee, bir yandan bu ee, devam ediş öyle ki ee, ...temel atma törenine geldi dayandı... ...bu soru işaretlerinin herhangi biri... ...giderilmedi, üstüne yenilere eklendi... ...böyle ise bir projeden bahsediyoruz... Ee, ...bir de bu noktada belki... ...Nuri Altuzer isimli ekşi sözlük yazarının... Ee, ...bir tarifi var... ...o gayet hoş... ...vaka başlığı altında yazmış... ...belki de tarihçiliğin serüveni... ...vaka nüvistlikten diye Vakanüvistik ...geçiş olarak okunabilir... Ozay, ...olay yazıcılığından olgu yazıcılığına... ...ancak bence tarihçilikte önemli olan... ...ne vakadır... Ne de vakıa yazma eylemidir, ifadenin nüvis kısmıdır. Tarihi bir de edebiyatın alt kolu olarak düşünmek gerek. Belki o zaman Selim Işığın tarih tahriftir derken ima ettiği hafriyat harfiyat çalışmasını anlayab anlayabiliriz e demiş. E bir de tabi se tarihin sessiz yazıcılarından bahseder Hüseyin. Brudel, e, ünlü tarihçi. Tarihin sessiz yazıcıları olarak tanımlar halkları. Ve aslında bu sessiz e, yazıcılık bu temel atma töreninde de devam etti. Protesto gösterileri e, de hiç konuşmadık belki de biz bütün bu süreçte. Çünkü öyle bir hal, öyle bir durumla karşılaştık ki e, aslında e, protesto gösterileri tümüyle gölgede kaldı. Adeta bir e, Türkiye tek vücut, tek e, düşünce, tek fikir gibi ortaya konuldu. ...ki e, Ömer Madra'da... ...bunun altını çiziyor açık gazetede... E, ...önemli bir konuydu bu... ...ama Türkiye'den tek bir ses çıkmadı... ...pek çok farklı ses çıktı... ...veya o seslerin çıkmasına engel olundu... ...örneğin Boğaz Köprüsü'nde... ...nükleer santral karşıtı eylem yapma... ...hazırlığında oldukları iddiasıyla... ...altı kişi gözaltına alındı... E, bu, ...bu çok önemli bir vakaydı... E, ...bir tarafından... ...Bahadır e, Altan... ...Hakan e, Tosun... Hakan Aktu, Gültürk, Oktay Konyar, Ender Eren, Selen Yıldızlar e, gibi e, pek çok ekoloji aktivisti insanlar e, temel atma töreninin bir gün öncesinde gözaltına alındılar ki bir e, pankart açmayı planlıyorlardı. Onu açamasınlar diye planlıyorlarmış daha doğrusu hani böyle bir bilgi de yok. Tam bir Minority Report e, filmi vardı azınlık raporu onu çağrıştıran bir olay sonra e, Vladimir Putin gittikten sonra Türkiye'den serbest kaldılar dün itibar. Ee, ama e, bununla kısıtlı değildi tabii ki yapılabilen protestolar vardı Sinop'ta ikinci nükleer santralinin adresi Sinop'ta örneğin e, sahil temizliği yaptığı nükleer karşıtı platform dedi ki biz sahillerimize çok kıymet veriyoruz bu sahilleri. Mahvetmeyin nükleer santrale bence anlamı yüksek bir e, eylemdi bir de asıl olayın e, merkezi Mersin'de e, bir şeyler vardı o şeyleri şimdi e, telefon hattında bizi bekleyen konumuz e, Ful Uğurhanla değerlendireceğiz hoş geldiniz Ful Uğurhan hoş bulduk. Hoş bulduk. Fuluran ee, konuğumuz Mersin Tabip Odası Başkanı. Aynı zamanda Mersin Nükleer Karşıtı Platform'da, Yürütme Kurulu'nda ve e, tabi dünya yaşanan, salı günü düzeltiyorum. Salı günü yaşanan e, olayları bize e, en yakından tanığı olarak anlatacak kişilerden biri. Saatler süren bir e, yolculuk yaptılar. Defalarca kesilen öyle değil mi? Bir sizden dinleyelim. Mersin'de evet. temel evet. atma töreni nasıldı efendim? Şimdi biz Yıldır Mersin'de bir nükleer santral karşıtı mücadele sürdürüyoruz. E, bu artık temel atma töreni zamanında geldi. Hani o gün de hani biz bunu istemiyoruz, bunu göstermek istiyoruz ama temel atma töreninin ne zaman olacağıyla ilgili hiçbir bilgi şey e, çıkmadı. E, yani görmedik bir yerlerde üçünde mi olacak, dördünde mi olacak, bazıları beşi dedi. E, tam e, bir gün öncesinde yani temel atma töreninden bir gün öncesinde öğlen saatlerinde ilan edildi. İşte gelecek Putin e, telekonferansta temel atılacak diye. Biz de ondan sonra e, ünlüler karşı da platformun... Ne zaman lideri, ilan edildi dediniz bir tekrar edelim onu. E, Siz üç, ne zaman üç, duydunuz üç, yani bu temel atma meselesi? Nisan günü saat 15'te duyduk. Ee, yani e, o zaman Sputnik'te hem Sputnik ajansında çıktı Putin yarın gelecek işte yarında e, telekonferansı atılacak diye biz o zaman bir çıktık. gün öncesi diye de altını çizelim. Evet. Tabi tabi bir gün öncesi ve biz o gün e, o anda kararımız aldık biz 40 yıldır mücadele ettiğimiz bir yer ve o, o gün orada olmalıyız. yani o hal koşullarını da biliyoruz. O her koşullarını koşulları çok yoğun yaşıyoruz biz Mersin'de. Hani diyelim ki mesleki haklarımızla ilgili bir şey, mesleki bir konuyla ilgili bir toplantıyı bile yapmaya izin alamıyoruz. Çok yoğun baskı var burada. Biz hani bir protesto, bir gösteri yürüyüş yapamayacağımızı, açık alanda basın açıklaması yapamayacağımızı biliyoruz. Buna izin vermeyecekler. O zaman dedik hani hiçbir gösteri yapmayalım ama biz varız bizi de görün biz istemiyoruz. Burası bizim memleketimiz hani yaşam hakkımızı savunmak en doğal e, hakkımız. E, bunu göstermek için biz de o gün Akkuyu'ya gidelim kahvede bir çay içip dönelim. Yani biz, böyle bir ilanımız yoktu. Sadece dedik ki biz gidiyoruz araç dokuzda kalkacak gelmek isteyen gelsin. Hatta çantamıza mayamızı gözlüğümüzü de koyduk. Ee, biz radyasyonsuz denizimizi hala radyasyonsuzken yani gerekirse denize de gireriz. Bizim çağrımız böyleydi. Saat 9'da araç kalkacaktı Özgür Çocuk Parkı'nda. Ee, ben 7.30 gibi gittim. Benden önce e, Çevik Kuvvet Özel Güvenlik Şubesi'nin onlarca aracı, yüzlerce polis e, benim yanıma geldi bir tanesi. Dedi ki size dün e, WhatsApp'tan tebliğ gönderdik. Bir baktım gece 005'de devlet bir e, yurt başına yani bir kurum temsilcisi falan da yani kitap yok bir tebliği göndermiş. Tebliği de tebliğin üst kısmında e, işte gösteri yasak, yürüyüş yasak, her şey yasak falan. Onun altında da şöyle bir ilginç paragraf var. E, bugün için yani o gün için belirli yerlerde ve belirli saatlerde dolaşmalar, toplanmalar, araçların seyirlerini yasaklamak kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yer, yerleşmesini yasaklamak. Yani böyle bir bizi o tanımın içine sokmak için e, hani bir eylem e, gösteri çağrısı yapmamıştık biz. Ama hani oraya sadece hani flamasız, e, işte pankartsız gidişimizi... Bizim orada oluşmasını engellemek için özel bir şey çıkarmışlar ve bunu gece yarısı yollamışlar bizlere. Biz de dedik yani biz zaten orası bizim memleketimiz seyahat özgürlüğümüzü engelleyemezsiniz biz gidiyoruz dedik. Abi baktık donmuş şoförümüzü şey yapmışlar korkutmuşlar işte eğer buradan gitmezsen sana 2 bin para cezası 2 ay senin arabanı bağlarız diye. Baktık araç yok o zaman dedik biz tarifeli halk otobüsleriyle gideriz biz 30 kadar kişiyiz şeyde meydanda ondan sonra yürüyerek yaklaşık bir 500 metre yürüyerek Silifke taş uç hattına doğru giden halk otobüslerden birine binmek için durduk polis de bizim arkamızda yani birden bizim yürüyüşümüzü bir gösterin yürüyüşü haline dönmüş oldu yani bizim hiç hesapla böyle bir niyetimiz ya. Ondan sonra ilk gelen araca bindik halk otobüsüne. Bir daha yani çok kısa bir iki dilak gitmiştik. Arkadan işte motosikletli polisler geldi. E, halk otobüsünü durdurdu. Şoförün ehliyetini, kimlik bilgilerini sorguladı. Belli ki onu tutma niyetinde. Tam da sabah saat herkes işine gidiyor. Hastane yolu, hastaneye gidecekler var. Biz anladık. Vatandaş çok mağdur edildi. Biz e, indik araçtan. Sonra e, yaklaşık böyle bir e, 4 kilometre kadar yürüyerek diğer bir ana durağa geldik. Oradan da yine tarifeli e, taşıcı istikametine giden bir otobüsü beklemeye başladık. Bizim normalde gitmemiz gereken Akku'ya ulaşmamız için 140 kilometrelik bir mesafe var. E taşıcının 100 kilometresi bunun öyle diyeyim. E, belediye otobüsü geldi, bittik. Daha bir, bir, bir, birazcık gittik. Polisler durdurdular. İçeride bizden başka otuzda yolcu var. Altmış kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Ondan sonra bir de tabii ağır aldı falan. Ondan sonra biraz daha gittik. Gene durdurdu polis. Ee, i̇çindeki yolcular Allah Allah diyorlar. Yani ne ne olduğunu farkında değiller onlar. Çünkü bizim üzerimizde hani gösteri yapılacağına dair ya da gösterici olduğumuza dair hiçbir işaret değil. Böyle böyle diyeyim. Eee bu 100 kilometrelik yolda tam 9 kere polis bizi durdurdu. Biliyorsunuz bir... ki bırakın gösteriyi biz denize giremedik Mersin'de. Evet <gülüyor> çay, çay içemedik. Çay içemedik hatta, Mersin'de. Hatta Hı. polislerle e, her indiğimiz noktada tabi diyaloglarımız oluyordu. Diyorduk ki nükleer karşıtlığından kokacağımız kadar nükleerden koksanız hepimiz kurtulacağız. Yani bu, bu yörede yaşayan i̇şte onlar da sonuçta bu yörede yaşayan insanlar. Evet, Fulya <gülüyor> e, bir e, küçük bir şarkı dinleyelim mi beraber? E, radyo mi? programında şanındandır. Biz e, genelde atlıyoruz çok ciddi meseleleri konuşurken ama e, bu işin gerçekten artık e, absürt bir tarafı olduğunu da ben evet. düşünüyorum. O yüzden öyle ciddi ciddi konuşa, konuşmak o kadar garip gelmeye başladı ki bu özellikle evet. bizim bu çevre ekoloji meselelerinde bana ee, gerçekten mesele ilginç bir hale aldı Bir hatırlatma yapacağım eminim siz de hatırlayacaksınız 2014 yılının e, nükleerin protesto edilebildiği o güzel yıllardan <gülüyor> 2014 yılından bir parça ee, Karadeniz İsyandadır platformu Benim de içinde olduğum bir grubu böyle topladı Çernobil'in 28. Evet. yılının yıl dönümünde ee, Bir şarkı yazdık biz dedi Bu şarkıyı okur musunuz? Ee, kimler? Ee, İstanbul Milletvekili Melda Onur Gazeteci Mehve Şevin, Serkan Ocak ve ben, oyuncu Saadi Celil Cengiz ve Gizem Akman, Çağdaş Hukukçular Derneği'nden Efkan Bolaç, Avukat Efkan Bolaç, Ekoloji Kolektif Derneği'nden Avukat Cömert Uygar Erdem, müzisyen Volkan Cebeci ve Aydoğan Topal, nükleer karşıtı Platform'dan Fidan Üredi ve Yeşil Gerze Çevre Platformu'ndan Canan Armutçuoğlu ile Karadeniz İsyandadır platformundan Yağmur Sakarya. Bir de klip çektiler, güzel de oldu, bayağı önemli bir çok. prodüksiyon yaptılar sağolsunlar. O şarkıyı bir dinleyelim, hatırlayalım. 2014 yılından nükleer katliamdır. Tamam. Direnenelim doğanın tanrımızı. Radyo aktif bulutlar sardı dört yanımızı. Radyo aktif bulutlar sardı dört yanımızı. kalsın Ander kalsın bu devrette Allah'ın dasyun diye yanlar bakanlar bürokrasi hepimizi kanser etti içurduk verli çaylar hepimizi kanser etti içurduk çaylar acip kim mücadeleti bu kaybolan nefi acip kim bu kaybolan nefi daya tüm nükleri da geturdu felaketti daya da geturdu felaketti Nece artık erişti cana Ak kuyuda vesino durene lümya yana Ak kuyuda vesino diye lümya yana Amaçları para pul dedikleri yalandır Amaçları para pul dedikleri yalandır Aykırı adam dünyadan yükle katliam Aykırı adam dünyadan yükle katliam dur artık el cana ak koyu da vesinopta direne dumyan yana ak koyu da vesinopta direne dumyan yana amaçları para pul dedikleri yalandı amaçları para pul dedik geriya aldı haykır helalim ayağa kalktı yandı haykır dünyaya dövülle yakat yandı nükleer, alın alın alın alın yandır, da, nükleer inat yaşasın hayat Evet. değerli dinleyenler e, açık radyoda 94.9'da e, yeşi Bülten programında e, dinlemeye devam ediyorsunuz e, nükleer katliamdır isimli bir şarkıydı Karadeniz İyan'dadır platformunun 2014'te e, bazı gazeteciler hukukçular e, oyuncular ve çeşitli ekoloji mücadelelerinden isimlerle birlikte yaptığı bir şarkıydı. Nükleer Santral'in e, protesto edilebildiği yıllardı 2014. E, bugün Nükleer Santral'in e, görünmeyen o protestoların o cafcaflı o e, büyük törenlerin arkasında kalanı konuşuyoruz dedik. Konumuzda e, full uğrandı. Mersin nükleer karşıtı platformdan aynı zamanda Mersin Tabip Odası Başkanı. E, şimdi biraz böyle işte ne kadar zor olduğunu e, konuşuyorduk aslında bu işlerin. Siz e, Fulan'ın bir denize girmek e, bir çay içmek e, şöyle topluca bir 30 nükleer karşıtı böyle bir piknik yapmak istediniz temel atma töreni günü. Evet. Ama buna bile izin verilmedi. İstanbul'da e, bir Boğaz Köprüsü'nde pankarta içme eylemi yapacakları şüphesiyle altı kişi gözaltına alındı örneğin. E, başka biçimlerde de aslında e, nükleer karşıtların sesini duyurması mümkün olmadı. Ama bütün bunlara rağmen nasıl bize anlatırsınız Mersin'deki nükleer karşıtı mücadeleyi? 40 kadar kişi yollara evet. düştünüz. E, bu evet. az buz bir şey değil aslında. Evet şimdi aslında bu biraz metaforik de bir şey oldu. Yani biz o otobüsün içine bindik. O 100 kilometrelik gidiş aslında bizim 40 yıllık mücadelemizdi. Biz o kadar kararlıydık ki, polis bize bu kadar bezdirdi, işte mobbing uyguladı, canımızı sıktı, acıktık, tuvaletimiz geldi, hastalar vardı aramızda ama biz yılmadık. Onlar biz hani bir sonraki durakta bırakırız, geri döneriz zannettiler. Yapmadık onu. Bir saatlik yolu tam işte sabah 9'da 19'a kadardı yasak. Biz 19'a kadar e, yolumuza devam ettik. En son durakta indik. O kalan 40 kilometrelik yolu da oradan araç geçmiyor. Yeni tüneller falan yapıldı. İşte virajlar var falan. Araç bulamasak da biz yürüyeceğiz dedik. Akşam saat 19'da. Yola tekrar çıktık. Otobüste indiğimiz son noktadan. Bu sefer çevik, kuvvet, yine böyle yüzlerce polis. Kimlikleri istediler. Verdik dedik ki alın sizin olsun. Biz artık kimliğimizi istemiyoruz. Nasıl olsa yenisini çıkartırız. Artık yani o noktaya geldik. Artık yani bir yandan onlar da gülüyorlar. Biz de kendi halimize böyle. Yani bu Türkiye'nin trajikomik haline gülüyoruz. En sonunda şey dedik yani siz temel attınız Biz oraya bir temel fıkrası anlatmaya gidemedik birbirimize. Yani tekim saat 19'da biz tam oradayken... Temel, e, Akkuyu'dan doğru da dönüşe geçmişti devlet erkanı işte e, ışıklı arabalarıyla özel eskortlu araçlarıyla geçerken biz de orada en azından karşılarında yolda bizi görmüş oldular yine bir, bir gö gösterdik yani istemeyenleri nitleri istemeyenleri de dediğim gibi e, ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar biz e, sesimizi duyurmayı da başardık sonunda yani Hiç böyle bir şey planlanmamışken Bizim istediğimiz bir şeye de Yol açmış oldu Yani hani Türkiye'de nükleer santral istemeyenleri Mersin'in %86'sının istemediğini Araştırmalarla biliyoruz Hep bunları söyledik Ama çok ilginç bir iki şey eklemek istiyorum burada Bir otobüste normal işte işi orada yaşayan bir köylü yurttaş O da o, o otobüste giderken işte bize denk geldi ve o sonuna kadar inmedi. Dedi ki vaktim olsaydı dedi ben de sizinle daha ilerisine gelirdim dedi. Yani orada o direnişe biz e, halkımızı da e, katmış olduk. <Gülüyor> e, bir de e, büyük bir e, temel atma töreni e, oldu ama Mersin'de bir tek afiş hiçbir yere asılmadı. Yani normalde bir tuvaletin açılışını bile yapsalar işte bin proje, bin temel atma projesi dedikleri yerde bir bir şehirde bunun bir tane reklamını bile yapmadılar ya yapamadılar ya yapmadılar bu bu da ilginç bir şey oldu yani niye oraya gelemedikleri ne belki hani aynı kapsamda düşünülecek bir şey şeyi söyleyebiliriz belki bu dış mekan afişlemelerinin yapılamaması konusunda daha önce yapılanlar üzerine çok hoş şeyler yazmıştı. <gülüyor> yani ya ben artık ne nereden baktığımıza bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Akkuyu, Akkuyu ve nükleer kelimelerine Akkuyu'nun bir İngilizce kelimeye e, yakınlığıyla iki harf benzerliğiyle diyelim hayli e, kullananlar da oldu. Belki o da e, şehrin tepkisini göstermesinin önemli bir aracıydı aslında. O açıdan da belki o araç da e, ellerinden alındı. O sizin de altını çizdiğiniz gibi e, evet. Mersin'deki nükleer santral istemeyen ezici çoğunluğun diyelim. Evet. Yani biz bir kere birbirimizden güç alıyoruz çünkü hani bir şeyi halka rağmen yapmak çok zor. Biz her yerde kendimizi çok da güvende hissediyoruz. Mesela aracın içinde kimse böyle bir iki aykırı ses dışında bize bir tekdü gelmedi. Hani neden bu araca indiniz diye bir iki kişi sordu. Niye araç tutmadınız? Biz de ona söyledik işte bizim aracımız vardı ama gönderdiler diye geri kalan hiç kimse sesini çıkarmadı çünkü onlar da nükleer işte. Zira yani. e, polislerle yolunuzu da şöyle kısaca bir aktardınız artık karşılıklı gülüyorduk diye e, evet. sanıyorum durumun garipliğinin tüm Türkiye farkında e, bakalım evet. hayırlısı. Hayır biz 40 yıldır hakkıyı vermedik e, ben 53 yaşındayım Aklı kırk yıldır oranın suyunda yüzdüm, balığını yiyorum. Ben kendi adıma mücadeleni kazandığımı düşünüyorum. Bundan sonra da gençler için çabamızı sürdüreceğim. Aman öyle Onlar demeyin da... Ful Hanım, siz de daha e, hayli gençsiniz. Daha yapacak <gülüyor> çok şeyiniz var. E, öyle demeyin ama tabii gençler de önemli. Nasıl söylediniz? E, o e, çiftçi, beyefendi, köylü e, evet. kişinin size katılmasını gerçek evet. insanların cesareti kadar önemli, dönüştürücü bir güç yoktur diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ful ben de, ben de çok, çok teşekkür ederim sağ olun. Görüşmek Dinlen. üzere efendim. Dinlen. Evet değerli dinleyenler Açık Radyo'da 94.9'da Yeşil Bülten programını dinlediniz. Konuğumuz Mersin Tabip Odası Başkanı ve Mersin Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu'ndan full uğurandı. Nasıl bir gün geçirdiler temel atma töreni günü Ankara'dan atılan Mersin'deki nükleer santralin temel atma gününde. Mersin'de neler oldu, onu konuştuk ve tabii nükleer karşı e, protestoları çıkan o e, cılız da olsa önemli eseri bugünkü yeşil bültende andık diyelim. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle.